Sabık yirmi adet meselelere bir tetimme olarak üç küçük meseledir. Birinci mesele, rivayetlerde Hazreti İsa Aleyhisselam'a Mesih namı verildiği gibi, her iki deccala dahi Mesih namı verilmiş ve bütün rivayetlerde min fitnetil mesihideccal, min fitnetil mesihideccal denilmiş. Bunun hikmeti ve tevili nedir? El-Cevap alem bunun hikmeti şudur ki, Nasıl ki emri ilahi ile İsa Aleyhisselam şeriatı muhaseviyede bir kısım ağır tekelifi kaldırıp şarap gibi bazı müstehhiyatı helal etmiş, aynen öyle de büyük deccal, şeytanın iğvası ve hükmüyle şeriatı iyi seviyenin ahkamını kaldırıp Hristiyanların hayat içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak şisliğe ve yecüc ve mecüce zemin hazır eder. Ve İslam deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalâtu vesselâm, ebedi bir kısım ahkamını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışarak, hayat-ı ve şeriyenin maddi ve manevi rabıtalarını bozarak, serkeş ve serhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer, hevesat-ı müteaffine bataklığında birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet ve aynı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz. İkinci mesele, Rivayetlerde her iki deccalın harikulade icraatlarından ve pek fevkalade iktidarlarından ve heybetlerinden bahsedilmiş. Hatta bedbaht bir kısım insanlar, onlara bir nevi uluhiyet isnat eder diye haber verilmiş. Bunun sebebi nedir? El-Cevap وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ İcraatları büyük ve harikulade olması ise, ekser tahribat ve hevesata sevkiyat olduğundan, kolayca harikulade öyle işler yaparlar ki, bir rivayette, Bir günleri bir senedir. Yani bir senede yaptıkları işleri üç yüz senede yapılmaz denilmiş ve iktidarları pek fevkalade görünmesi ise dört cihet ve sebebi var. Birincisi, İstidraç eseri olarak, Müstebidane olan koca hükümetlerinde, cesur orduların ve faal milletin kuvvetiyle vuku'a gelen terakkiyat ve iyilikler, haksız olarak onlara isnat edilmesiyle, binler adam kadar bir iktidar, onların şahıslarında tevehhüm edilmeye sebep olur. Halbuki, hakikaten ve kaideten, bir cemaatin hareketiyle vücuda gelen müsbet mehasin ve şeref ve ganimet, o cemaata taksim edilir ve efradına verilir ve seyyiat ve tahribat ve zayiat ise reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına verilir. Mesela bir tabur bir kalayfet etse ganimet ve şeref süngülerine aittir ve menfi tedbirler ile zayiatlar olsa kumandanlarına aittir. İşte hak ve hakikatin bu düsturu esasiyesine bütün bütün muhalif olarak müsbet terakkiyat ve hasenat o müthiş başlara ve menfi icraat ve seyyiat vicare milletlerine verilmesiyle Nefreti âmeye layık olan o şahıslar, istidrak cihetiyle ehli gaflet tarafından bir muhabbeti umumiyeye mazhar olurlar. İkinci cihet ve sebep: Her iki çal, azami bir istibdat ve azami bir zulüm ve azami bir şiddet ve dehşet ile hareket ettiklerinden, azami bir iktidar görünür. Evet, öyle acip bir istibdat ki kanunlar perdesinde herkesin vicdanına ve mukaddesatına hatta Elbisesine müdahale ederler. Zannederim, asra ahirde, İslam ve Türk hürriyetperverleri, bir hissi kabl l vuku ile, bu dehşetli istibdadı hissederek, oklar atıp hücum etmişler. Fakat çok aldanıp, yanlış bir hedef ve hata bir cephede hücum göstermişler. Hem öyle bir zulüm ve cebir ki, bir adamın yüzünden yüz köyü harap ve yüzer masumları tecziye ve tehcir ile perişan eder. Üçüncü cihet ve sebep, her iki deccal, Yahudi'nin İslam ve Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını hatta İslam deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaharetlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir. Hem bazı ehli velayetin istihracatı ile anlaşılıyor ki İslam Devletinin başına geçecek olan süfyani decal ise gayet muktedir ve dahi ve faal ve gösterişi istemeyen ve şahsi olan şan ve şerefe ehemiyet vermeyen bir sadrazam ve gayet cesur ve iktidarlı ve metin ve cevval ve şöhret tenezzül etmeyen bir serasker bulur onları tesir eder. Onların fevkalade ve dahiyane icraatlarını riyasızlıklarından istifade ile kendi şahsına isnat ve obasıyla koca ordunun ve hükümetin teceddüt ve inkılap ve harbi umumî inkılabından gelen şiddet ihtiyacın sevkiyle işledikleri terakkiyatı, şahsına isnat ettirerek şahsında pek acib ve harika bir iktidar bulunduğunu meddahlar tarafından işaa ettirir. Dördüncü cihet ve sebep Büyük deccalın, ispirtizma nevinden tesir edici hassaları bulunur. İslam deccalının dahi, bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur. Hatta rivayetlerde, deccalın bir gözü kördür diye nazara dikkati gözüne çevirerek, büyük deccalın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadiste kaydetmekle, onlar kafiri mutlak bulunduğundan yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var ve akıbeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işaret eder. Ben bir manevi alemde İslam Deccalını gördüm. Yalnız bir tek gözünde tesirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim ve onu bütün bütün münkir bildim. İşte bu inkarı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata hücum eder. Avamın az hakikate hali bilmediklerinden Harikulade iktidar ve cesaret zannederler. Hem şanlı ve kahraman bir millet, malubiyeti hengamında böyle istidraclı ve şanlı ve talili ve muvaffakiyetli ve kurnaz bir kumandanı bulunduğundan gizli ve dehşetli olan mahiyetine bakmayarak kahramanlık damarı ile onu alkışlar, başına kor seviyelerini örtmek ister. Fakat kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin ruhundaki nuru iman ve Kur'an ışığı ile hakikati hali göreceği ve okumandanın çok dehşetli tahribatını tamir'e çalışacağı rivayetlerden anlaşılır. Üçüncü küçük mesele, Medar Garabet üç hadisedir. Birinci hadise, bir zaman Rasulü Ekrem aleyhisselatü ve selam Ömer radıyallahu anha Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. İşte sureti dedi. Hazretü Ömer radıyallahu an Öyleyse ben bunu öldüreceğim dedi. Ferman etti. Eğer bu süfyan ve İslam deccalı olsa, sen öldüremezsin. Eğer o olmazsa, onun suretiyle öldürülmez. Bu rivayet işaret eder ki, onun sureti, hakimiyeti zamanında çok şeylerde görüneceği gibi, kendisi Yahudiler içinde tevellüt edecek, gariptir ki, onun suretindeki bir çocuğu katledecek derecede, ona hiddet ve adabet eden hazret Ömer radıyallahu an o süfyanın en çok beğendiği ve takdir ettiği ve çok defa ondan senakârâne bahsedeceği bir memduhu Hazreti Ömer'le çıkmış. İkinci hadise, o İslam Deccalı Sure-i vettîn Zeytun vez manasını merak edip soruyor diye çoklar nakletmişler. Gariptir ki, bu surenin akibinde olan İkra-Bism-i suresinde اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْقَىٰ cümlesi, onun aynı zamanına ve şahsına cifir ile ve manasıyla işaret ettiği gibi, ehli i salate ve camilere, tagiyyâne tecavüz edeceğini gösteriyor. Demek o istidraclı adam, küçük bir sureyi kendiyle alakadar hisseder, fakat yanlış eder, komşusunun kapısını çalar. Üçüncü hadise, bir rivayette, İslam Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek denilmiş. La ya'lemul gaybe illallah, bunun bir tevili şudur ki, Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesreti kavmi ve İslamiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup, daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, o zamandaki meskenini zikretmekle, Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder. Gariptir, hem çok gariptir. 700 sene müddetinde, İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref şiar, Barika asa bir elmas kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü muvakkaten İslamiyetin bir kısım şeairine karşı istimal etmeye çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Vallahu a'lemu bis-savab, la ya'lamul gaybe illa